Sə-mi spuni, n-ai cu când să vii Sə-mi şorə mərgein Sə-mi spuni, n cu când să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 Dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanından Mamer Ketancıoğlu ben sevgiler, saygılar gönderiyorum tümünüze. İyi bir çarşamba öğleden sonrası diliyorum. 94.9'dasınız. Tuna'nın bir yanı programındasınız. Ee, yavaş yavaş 19. yılımızı da tamamlıyoruz. Yaklaşık bir ay sonra 19. yılımızı tamamlamış olacağız. Aralıksız Açık Radyo'da sizlerle ber beraber oldum. Evet, bugün Bulgaristan'dayız. Dün akşam duyurduğum gibi Facebook'tan. Bulgaristan'ın yetiştirdiği en önemli seslerden biri. Efsanevi bir şarkıcı. Ee, Bulgar müziğ'in en parlak dönemini e, yaşamış. Eski pek çok müzisyenle e, çalışmış. Çok değerli bir ses. Bir e, 45'lik kaydından 1960'larda yapılmış bir kayıttan başlamış. E, Bir şarkı ile başladık. Ratka Kuşleva'dan bahsediyorum sizlere. Büyük bir müzisyen ailesinden geliyor. Ee, anneannesinden başlayıp e, amcasına kadar uzanan bir e, geniş müzisyen. Hem de kalbur e, kalburüstü müzisyen yani kendi alanında son derece iyi e, müzisyenin arasında yetişmiş bir şarkıcı Ratka Kuşleva. Şimdi aynı plaktan. Ee, bu plakların birçoğunun üzeri kirli alfabesinde olduğu için her zaman elimin altında bu alfabeyi çözecek insan olmuyor. O yüzden e, şarkıların adlarını söyleyemiyorum size. Ee, bugün de biraz yani kısmen öyle olacak. Ee, aynı plaktan 60'larda kaydedilmiş bir Ağır Hava dinleyeceğiz. Ondan sonra hem e, Ratka Kuştava üzerine Biraz ayrıntılı bilgi aktarmaya gayret edeceğim size hem de genel olarak Rodop şarkıları ile ilgili Rodop dağlarının o pentatonik e, hebetli şarkıları ile ilgili bir takım e, teorik genellemeleri aktaracağım. Yeniden Ratka Kuşlova'yı dinliyoruz e, ağır bir havada. Пилеш, Ти си би збираш тормалаш, Нах висока на планина, Млада вайвода да станеш, Отвор дружина да водиш, А мене кому оставиш? Чорни се очи да плачат, Бело солице да жълтей, Тянка се нашка да векна. Невесто мое, сергило, Оставям си та невесто, На баштинни не дворове, на майчини не скутуе, на моя майка и твоя. Севдици пиле шеремо. Нилилисно севдице и е съ стебе да дойда. Зам га се се вдяо у муриш, пушката да ти понусе, А га са севддио за знуш, знуи чокоъ да прибрише с мои субелоти увенчи. Ага ми легнеш, позаспиш, Семчета да ти навкраве С моят ален мендиричек, Невесто мое, Севгило, Деса и чуло и й видело Вайвода жена да води С негова верна дружина настая гора зелена. Севдице пиле, Шеремо, Чуло са й Севдьоне лисай, Яща с тебе да дойда, Я что пойду тон до стана, я что бой ратным до носа, я что душмани изгони. Evet, Rudolf şarkıları dinliyoruz bugün ve şarkıcımız Fıratka Kuşlova. Ee, anladığım kadarıyla da bu bölgede çok yaygın olan yiğitlik şarkılarından birini seslendirdi. Kahramanlık şarkıları çok yaygın. Ee, çeteler ve çetelerin başından geçen olaylarla, e tabii ki e, bu şarkıda da emin değilim ama bol bol da tabii e, Osmanlı karşıtı. Osmanlı'nın uygulamaları ile ilgili sıkıntıları, sorunları içeren pek çok şarkı var bu bölgede. Ben başından beri hep söylüyorum. E, bu da hayatın bir gerçeği. Bunları çalmaktan hiçbir yüksünme duymuyorum. E, bu program devam ettikçe de e, yalnız bizim kahramanlık türkülerimize değil Balkanlarda söylenen bütün kahramanlık türkülerine de tabii ki yeri geldiğinde temel konumuz bu olmadan eğer çalmam gerekiyorsa çalarım. Etratka Kuşlova Şirokolaka köyünde doğmuş. E, Smolian yakınlarında Orta Rodoplarda e, 7 Temmuz 1926 doğum tarihi 1984'te son derece genç bir yaşta 58 yaşında aramızdan ayrılmış. Neden aramızdan ayrıldığını da bir türlü Öğrenemedik çeşitli e, araştırmalar yapmamıza karşın e, katkıları için bu arada sevgili arkadaşım Seren Asker'e çok teşekkür ediyorum. Müzisyen bir aileden geldiğini söylemiştim. Büyük annesi Maria Sedenkova yine ortodopların çok bilinen çok sevilen bir profesyonel şarkıcısıymış ve e, bunamadan belliğini yitirmeden 99 yaşına kadar e, yaşamış ve şarkılarını söylemiş Ayrıca e, tabii Ratka Kuşlev'ı en iyi şarkılarını, en eski e, şarkıları söylediği e, anneannesi Maria Sedenkova'dan öğrenmiş. Ayrıca amcası Paun Kuşlev, e, yine Rodop'tan önemli bir gaydacısı. Ki e, Rodoplarda kabagayda dediğimiz Bulgaristan'daki en büyük boy gayda kullanılmakta. yine Kendi içinde de e, birkaç farklı ses De, e, yapılmış kabagaydalar var. Yani işte kiminin sesi karar sesi si, kiminin karar sesi sol gibi gidiyor yani. Toplam kaç çeşidi var bilmiyorum ama e, en az 2-3 çeşidi var kabagaydanın kendi içinde. İşte yok, önemli bir e, kabagayda ustası Pavun Kuşlev. Annesi sonra kuş e, Sedenkova'da yine ...iyi bir şarkıcı... ...birçok şarkıyı da ondan öğrenmiş... E, ...Ratka Kuşleva... ...ilk kariyerini... ...öğrenciyken... ...Üsküp'te... ...gerçekleştirmiş... ...ilk e, sanatçılık... E, ...şarkıcılık deneyimini orada kazanmış... E, ...liseyi orada okuyormuş muhtemelen... ...özel nedenlerle... E, ...ya da... E, ...savaşla ilgili... ...çünkü tam... ...İkin Dünya Savaşı'na denk düşüyor... Ee, Üsküp Radyosu'nda İvan Kalev e, Kavalciyev ile eski önemli müzisyenlerden birlikte çalışmış. Haftada iki kez e, Rudolf Şarkıları programı yapmış canlı olarak Üsküp Radyosu'nda. 1942'de başlamış bu performanslar. E, ayrıca Üsküp Radyosu'na e, Karlo Aliyev Boris Karlov gibi müzisyenler de e, konuk olmuş ve onlarla da birlikte müzik yapmış. Ki Boris Karlov'u burada andık. E, iki tane Boris Karlov var. Bir akordiyoncu Boris Karlov, bir de onun babası yine e, Boris Karlov ama bu da trompetçi. E, muhtemelen akordiyoncudan bahsediyoruz. 1945'e geldiğimizde savaş bitiyor Bulgaristan Bulgaristan'da. E, Doğu bloku parçası olarak e, sosyalist yönetime geçiyor. Ve 1945'te Şirekulaka köyünde ilk amatör halk müziği topluluğunun kurucusu ve solisti oluyor Ratka Kuşlova. Diyelim mi burada duralım. E, Delikanlığı uykuya dalmış dinleyeceğimiz parçanın adı. E, az önce ilk iki parçayı 1960'larda yapılmış bir kayıttan sunmuştum. Şimdi ise e, onun adına 1984'te Ölümünün Ardından çıkarılmış iki plaklık bir e, albümü dinlemeye başlayacağız. Şimdi bu albüm Tabii ki Balkanton Bulgar Devlet Firması Balkanton tarafından yayınlanmış ve e, çok nadiren e, double long play çıkarıyorlar. Bu da onlardan biri. İki plaktan oluşan bu e, seçki. Onun çeşitli zamanlarda e, Sofia Radyosu'nda e, Bulgar Radyosu'nda Lusal Radyosu Kütüphanesi'nde bulunan kayıtlarından yapılmış. Tabii görece olarak daha yakın zamanlarda yapılan kayıtlar bunlar. Daha temiz. Ve şimdi e, az önce orkestra eşliğinde dinledik. Kabagayda, daha doğrusu Kabagayda'lar eşliğinde dinleyeceğiz Ratka Kuşlova'yı. Rudop şarkılarının asıl sound'u, e, geleneksel hali budur. Ve delikanlı... E, Uykuya daldı. içine girmeyen için birazcık tek düze gibi gelebilir ama e, süslemeleriyle çok zengin bir müzik kendi içinde ve e, pentatonik eğilimde. Yani 5 notadan oluşan e, gam hakim e, bu müziğin özüne. Ne demiştik? 1945'te kendi köyünde Şirokolaka köyünde e, amatör bir halk müziği topluluğu kurdu ve solisti oldu bu topluluğun. Bu arada tamburacı ve kemancı Asen Popcev'le evlendi. Kendisiyle birçok konser vermiş. Kırkların ikinci yarısında ee, köy köy dolaşarak yerel şarkıcılardan şarkılar öğrenmiş. En başta da tabii e, anneannesinden. 1948 yılında ilk kez Sofya Radyosu'ndan birileri keşfetmiş kendisini. Sofya Radyosu'na çıkmış. Ee, ve 1950'de 50 kadar Rodop Halk şarkısını radyoda kaydetmiş. Ee, bu arada Kosta Kolev, tabii önemli orkestra şefi, Uğurcinskata diye bir, ayrı bir topluluk ve Trakiskata Troika adlı başka bir toplulukla çalışmış. 1951'e geldiğimizde de e, köyünde yaptığı şeyi bir defa Plodif şehrinde yani bizim Filibe olarak bildiğimiz şehirde yapmış bir halk müziği topluluğu kurmuş. Yine solist olarak çalışmış bu toplulukta. E, Radyosofya'da aynı zamanda Rosna Kitka adlı başka bir vokal grubuyla çalışmalar yapmış. E, bu arada tabii taş plaklar yapmış. Boris Maşalov'la birlikte, Boris Karlov'la birlikte... Ee, ve Mitha Stoiceva ile birlikte e, turneler yapmış Bulgaristan'da. Ee, hemen bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra biyografiye devam edelim. Hey Rado, güzel Rado. şarkısıydı bu. Hey, hey Rado Güzel Rado. Ee, evet pek çok ünlüyle Boris Maşalov, Mita Stoiceva, Boris Karlova gibi e, Boris Karlova ve Mita e, Boris Karlova meşhur bir akordeoncu. Az önce e, söyledim size. E, Boris Maşalov ve Mita Stoiceva Bulgar Halk Müziği'nin en büyük ustalarından ikisi ve eski kayıt Eski kayıtlara baktığımızda da en çok kayıdı onlar yapmış doğrusu. Ee, ayrıca kendi ailesinde herkes hemen hemen şarkı söylediği ve bir şeyler çaldığı için kendi ailesinden Kuşlev ailesinden dörtlü ve altılı gruplar oluşturdu ve onlara Kuşlev kardeşler dedi. Bu toplulukla bu topluluklarla da pek çok kayıt yaptı. Aynı zamanda Rodop şarkılarını pop sound seslendirdiği denemeler yaptı. Çok büyük başarı kazandı. İster bu pop soundlu ile Rodop şarkılar isterse geleneksel temalı şarkılarla ile çok büyük, çok sayıda konser yaptı. Çok büyük demeyelim, çok sayıda e, kulaklarınıza inanamayacaksınız ama biyografide yazanlar doğruysa 2000 kadar konser yapmış bu dönemde. 50-70 arası. Evet 2000'den fazla konser yaptıktan sonra repertuarındaki şarkılar tabii yalnızca Rodop şarkıları değildi Bulgaristan'ın her tarafından çeşitli diyaleklerde yüzlerce şarkı içeriyordu. Ve Bulgar halk müziğin tarihinde Rodop bülbülü olarak adlandırılan ilk şarkıcıdır Radka Kuşleba. ...Rodovskiyat Slavey... ...yani... ...ve... ...1993 yılından itibaren de... Radka Kuşleva adına... Radka Kuşleva şarkıları... ...içinden... ...yarışmacıların seçtiği şarkıların katıldığı... E, ...Kuşleva şarkıları... ...yarışması yapılmaya başlandı... E, ...kardeşi... ...Didi Kuşleva'da... ...meşhur bir akordincüymüş... ...yani... Oldukça zengin bir e, müzikal portre var karşımızda. Önemli bir isim var. Dinleyeceğimiz şarkı meşhur. E, pek çok şarkıcı ve grup bu şarkıyı yorumladı. Batı'da da bilinen bir şarkı. E, kalbin ağrıyor mu delikan oğlum? Daha doğrusu kalbin mi ağrıyor oğlum diye başlıyor sözler. Evet sevgili dostlar ee, 1984'te ölümünün ardından yayınlanan iki plaklık albümden dinlemeye devam edeceğiz ee, Selahattin numarayı değiştiriyorum 13 numarayı çalacağız Bu parça e, aslında tercümesi pek yok Karanfilko Bilbilko parçanın ismi Merya'nın da Ratka Kuştava'yı dinliyoruz. Ve 1984 yılında yayınlanan iki blaklık albümden birkaç şarkı dinlettim size. Şimdi 1971'de yayınlanan ikinci bir albüm var elimizde. Tabi pek çok albüm var Ratka Kuştava'nın ama ele geçirdiklerimizden size bir seçki yaptım. Hatta Bulgar Ulusal Radyosu Kütüphanesi'nde yüzlerce Kayıdının olduğu söyleniyor. Zaten e, yani radyodan faydalanmak isteyen, kayıtlardan faydalanmak isteyen herkese açıkmış bu e, arşiv. Evet 1971 yılından yap, e, elimizdeki albümden iki şarkı dinleteceğim arka arkaya. Evet sevgili dostlar ee, bu düzenlemeler 1971 yılında kaydedilmiş ee, albümden dinlettiğim düzenlemeler anladığınız gibi e, orkestra eşliğinde bu tarz e, Rodop yorumlarına da artık sık sık rastlıyoruz. Hatta rastlayamıyoruz artık tamamen klavyeye de geçti. Klavye eşliğinde kayıtlara da geçtiler uzun süredir. Ee, şimdi Aynı albümden bir şarkı daha dinleyeceğiz. Ee, üzerinde ne yazık ki Latin harfleriyle ya da İngilizce herhangi bir not bulunmadığı için şarkıların adını anımsın, e, anons edemiyorum. Ama az önce dinlediğimiz şarkı yine çok bilinen bir şarkıdır. Oradop türküleriyle ilgili yapılmış birçok antolojide e, hatta e, birçoğunda başlangıç şarkısı olarak görürüz. Yeniden 1971 yılından Ratka Kuşleba. kuşla ve dinledik bugün program boyunca son iki parçamız kardeşleriyle oluş, oluşturduğu Sestri kuşlevi ya da Kuşlevi kuşlavi kardeşler adlı topluluğun e, iki kaydı iki düğün şarkısı dinleyeceğiz arka arkaya yine kaba gaydalar eşliğinde e, kuşlevi kuşleva kardeşleri dinleyeceğiz. çaq uh -huh. Oğlum annonu değişene ve ve kardeşlerini iki düğün şarkısında dinledik ve programın sonuna geldik. Program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 -40. Numaralı telefondan bana 15 dakika içinde ulaşmanız mümkün. Ayrıca Facebook'lardan tabii ki her zaman ulaşmanız mümkün. Sayfamdan ve e, Facebook'tan son olarak da yineleyelim. Hem bu programı hem bundan öncekileri dinlemek için tunanınberiyeni.blogspot.com'dan koma e, bağlanmanız yeterlidir. Her zaman istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, Selahattin'e çok teşekkürler. Səmənşoarə mərgein, sə-mi spuni, n-ai cu când s-a viz Səmənşoarə mərgein, sə-mi n-ai cu când s Sunan'ın Beriyanı Hazırlayan ve sunan, Muamber Ketencoğlu